Birisi onu kullandı mı? Hayır, Allah'ın kulluğundan başka bir şey yoktur. Allah'ın kulluğundan başka bir şey üzerinde iman-ı hakiki üzerinde bir nebze durmaya çalışmıştık ve imanın insanın bütün ecza ve azasına nasıl hakim olması icap ettiğini de misalleriyle görmüştük. Bugün de imanın vahtaniyet sıfatıyla vâhidul ahad sıfatıyla muttasıf bulunan Hazreti Allah Celle Celalüh böylece ona iman eden müminlerin kalplerine yerleştirdikleri imanın bütün müminlerde aynı olması sebebiyle neticenin de aynı olması neticenin aynen zuhura gelmesi icap ettiğini ele alacağız. İman tevhidi kulubisler yani bütün kâslerin aynı davayı, aynı gayeyi, aynı imanı terennüm etmesiyle her türlü neticenin de aynı olması iftiza ediyor. Bu hususu biraz açıklayacağız. Efendiler, biliyorsunuz ki yeryüzünde her şey tek bir kudretten emir alıyor. O da Allahu Teala. Hiçbir şey Allah'tan emir almadan, Hazreti Rabbül Alemin'den izin almadan, Mevla'nın, Rabbül İzzet'in iradesi, izni ve ilmi olmadan hiçbir şey vuku'a ve zuhura gelemiyor. Tek kaynaktan emir alacak her şey. Yeryüzüne, gökyüzüne, kevn mekana, cümle mevcudat ve mehlukata emir veren bir tek kudret var. Her şey ondan emir alıyor. Her şey ondan güç alıyor. Her şey ondan kudret alıyor. Her şey ondan izin ve müsaade alıyor. Onun iradesi, onun izni, onun emri olmadan kainatta, evrende hiçbir şey kıpırdamak gücüne malik değil. İtikat olarak böyle inanacağız. Ve ona bağlı olarak çalıştıkları içindir ki neticeler hep aynı. Bakınız televizyondan bir misal vereceğim. Teknik olarak tabii. Teknik olarak bir misal vereceğim. Hani bakıyorsunuz bir futbol maçı oynanıyor bir yerde. Dünyanın falan yerinde bir futbol maçı oynanıyor. Onu televizyon vasıtasıyla bütün dünyaya neşrediyorlar, yayın yapıyorlar. Nasıl oluyor bu? O oynanan oyunu televizyon kamerasıyla, televizyon kamerasıyla, film kamerasıyla, sinema kamerasıyla tespit ediyorlar. Ve neticede uzatmayayım uzun sürer onun teknik tarifi. Belli bir merkezden feza boşluğuna Elektromanyetik dalgaları neşrediyorlar. Bir noktadan. Bir merkezden... Uzay boşluğuna, seza boşluğuna, gök boşluğuna yayın yapıyorlar. Elektromanyetik dalgalar hızla yayılıyor. Bir merkezden yayılıyorlar. Öyle süratli, öyle hızlı yayılıyorlar ki... Saniyede 300 bin kilometre... Süratle bütün uzay boşluğunu, bütün tezayı, bütün uzayı boydan boya dolduruyorlar. Tek noktadan emir alıyorlar. Ve dünyanın neresinde televizyon alıcısı varsa, o cihaz varsa hepsi birden aynı oyunu, aynı yayını aynen gösteriyor. Hiç karışmıyor, hiç değişmiyor, yanlışlıkla başka bir manzara göstermiyor. Aynı oyun neyse milyonlarca televizyon alıcısında aynı oyunu, aynı işi, aynı hareketi aynen gösteriyor. Demek ki tek merkezden yayınlanan elektromanyetik dalgalar aynı titreşimlerle, aynı hızla, aynı ilimle, aynı dikkatle, aynı gerçeklikle bütün tezayı dolduruyorlar. Aynı anda milyonlarca televizyon alıcısı hiç değişmeden aynı sesleri, aynı resimleri, aynı oyunları ekranlarına yansıtmak suretiyle aynı şeyi gösteriyorlar. Bu ne demektir? Eğer ayrı ayrı kaynaklardan emir alsalardı, ayrı ilim sahipleri, ayrı idare sahipleri, ayrı irade sahiplerinden emir alsalardı, fezada çarpışacaklardı... O resimler, o sesler, o suretler birbirine karışacaktı. Fezada bir kaos meydana gelecekti. Hiçbir şey ahenginin nizamını bulamayacaktı. O oynanan oyun karma karışık bir manzarayla hiçbir yerde doğru dürüst görünmeyecekti. Aynı manzarayı milyonlarca televizyonda hiç değişmeden, çarpışmadan, bozulmadan, silinmeden, yanlışlık yapmadan aynı sesleri, aynı suretleri aldığımıza göre... Bu titreşimler, elektromanyetik dalgalar, bir tek kudretten emir alıyor ki o kudrette sadece Hazreti Allah'tan başkası değildir. Oradan emirler emir alıyorlar. Elektronlar ve hava molekülleri, o sesleri taşıyan moleküller, o suretleri televizyon aynasında görünen resimleri sırtında taşıyan bütün elektronlar. Bütün moleküller, bütün o titreşimler bir tek kaynaktan emir alıyorlar. Değişik kaynaklardan emir alsalardı, resimler değişik zuhur edecek, çarpık çarpık meydana gelecek. Aynı neticeyi gösteriyorlar. Aynı manzarayı gösteriyorlar. İşte efendiler dünyanın neresinde olursa olsun, aynı Allah'a iman eden, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, Aynı kıbleye yüzünü çeviren, aynı kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyan, aynı namazı kılan, aynı kıbleye yönünü çeviren, aynı amenfüye iman eden, İslam'ın bütün şartlarına iman edip amel eden müminlerin de dünyanın neresinde olursa olsun aynı manzarayı, aynı neticeyi ortaya koymaları lazım. İman bunu iktiza ediyor. Tevhid imanı bunu iktiza ediyor. Dünyanın neresinde bir Müslüman aile varsa, ister Afrika'da, ister Asya'da, ister Amerika'da, ister Avrupa'da, ister Türkiye'de, nerede olursa olsun, nerede bir Müslüman aile varsa aynı neticeyi göstermesi lazım. Ve o İslami ailede aynı imanı yaşayan Müslüman ailedeki bütün kadınlarla kızlar tepeden tırnağa kapalı olması lazım. Aynen günde beş defa kıbleye yönelmesi lazım. Aynı yerde tevhid kelimesi okunması lazım. Ve hiçbir farklılık, değişiklik meydana gelmemesi lazım. İman bunu iktiza ediyor. Parçalanmamak lazım. O halde aziz müminler, demek ki imanın neticesi bütünleşmektir. Bütünleşmektir. Aynı kaynaktan emir alan, aynı kaynağa iman eden müminlerin bütünleşmesi lazım. Parçalanmaması lazım. Teknik açıdan ve tevhid açısından bunun böyle olması lazım. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ağaç yaprağı aynıdır. Söyüt yaprağı, kavak yaprağı, ayva yaprağı, asma yaprağı aynıdır. Nereye giderseniz gidin, asmanın yaprağını aynı göreceksiniz. Ayvanın yaprağını aynı göreceksiniz. Değişmez. Çünkü ayva, asma, her şey bir tek kaynaktan emir alıyor. Manzarası, çiçeği, yaprağı, motifi, dekoru, dekorasyonu aynı manzara arz ediyor. Öyleyse Müslümanın da aynı bütünlüğü, aynı beraberliği, aynı güzelliği, aynı bütünleşmeyi göstermesi lazım. Dünya üzerindeki bütün müminlerin aynı teslih tarihleri gibi bir ve beraber olması lazım. İman bunu mecbur eder. İmanın mecburi sonucu budur zaten. O halde müminlerin bütünleşmesine, imanın aynı neticeyi vermesine, amentü billahi manzumesine iman edenlerin aynı karakteri, aynı kabiliyeti, aynı hareketi, aynı tasarrufları meydana koymasına mani olan en büyük bela tefrikadır parçalanmadır, bölünmedir, çekişmedir. Bu nokta üzerinde biraz duracağız. Alemi İslam'ın en büyük felaketi burası. En büyük felaketi. Efendiler, Mekke-i Mükerreme'de Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin peygamberliğinden evvel vaziyet çok kötüydü. Vahim idi biliyorsunuz. Parça parçaydı bütün Araplar. Bölük bölük, parça parça. Hiç kimsenin diğerine itibarı, itimadı yoktu. Hiç kimsenin diğerine itibarı, itimadı yoktu. Kabileler arasında bir bağ, bir intizam yoktu. Aşiretler arasında katiyen beraberlik yoktu. Ve bütün Araplar param parçaydılar. Sebebi neydi bunun? sebebi, en mühim sebebi bir taneydi. Biliyorsunuz. O da putlara tapıyorlardı ayrı ayrı. Kabetullah'ın, Beytullah'ın içinde 360 tane put mevcut idi. Her birisi ayrı bir puta tapıyordu. Her birisi ayrı bir şekle tapıyordu. Her birisi ayrı bir Allah'a tapıyordu. Her birisi ayrı bir Kabilenin putuna, ayrı bir aşiretin putuna, ayrı bir soyun sopun putuna, Babasından gelen, dedesinden gelen kutlara kapıyorlardı. Kimsenin yönü, yolu aynı değildi. Paramparsaydı bütün topluluklar. Hazreti Muhammed Mustafa geldi, vesselam, Bir kelime, mukaddes bir kelime ortaya koydu. Ve o kelimeyle, kelimeyi tevhidle birden dire, o kutların geçerliliği kalmadı. hepsi birden söndü. Bir kelimeyle. O da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ey insanlar Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yeryüzüne gökyüzüne hükmeden insanlara hayvanlara nebatlara bütün mahlukata sadece tek başına emir veren sığınılması icap eden ibadet edilmesi icap eden secde edilmesi icap eden bir tek Allah vardır ki o da bütün göklerin ve yerin Rabbi olan, Rabbus semavati vel ard olan Allah'tan başkası değil diyor razı Bir tek. La ilahe illallah. Allah'tan başka katiyen kendisine yalvaracak hiçbir şey yok. İbadete layık kimse yok. Ve gidip el açılacak hiçbir şey yok. Tevhid. Buraya iman edince bir bomba tesiriyle her Müslüman olan bu kelimeyi kalbine oturttukça, adeta mıknatıs gibi o onu çekti, o onu çekti, o onu çekti, futların hiçbir izzeti ve şerefi kalmadı. Futların hiçbir kıymeti kalmadı. Hiçbir değeri kalmadı. Ve o kabileler, aşiretler, birbirini yiyen, parçalayan, arasında bölük bölük olan, fırka fırka olan, parçalanmış bulunan, o Araplar, İslam imanıyla birdenbire bütünleşti, birdenbire beraber oldu, birdenbire bir ordu haline geldi ve kumandan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselamın emrine girmek suretiyle 23 sene gibi kısa bir zamanda bütün Arabistan'a tepeden tırnala hakim oldu. İmanın sonucu budur. Bugün Türkiye'de %99'u Müslüman deniyor. Düşünebiliyor musunuz? %99'u Müslüman olan Türkiye'de şu vahiy neticeye bakınız hele. Hiç bütünlük var mı? Hiç beraberlik var mı? Hiç birbirine itimat, itibar, sevgi saygı var mı? Korkunç bir çekişme var memlekette. Siyasi partiler birbirini paramparça etmiş Müslümanların. Gruplar, hizikler, fırkalar, zümreler, sınıflar... ...Müslümanları adeta kapış kapış kapışmışlar. Meydanlar boydan boya kafirlere kalmış. Caddeler zanilere, canilere kalmış. Memlekette caddeler zanilere, canilere kalmış. Neyle Müslümanlar? Niçin ne parçalandılar? Niçin bölündüler? Hangi Yahudi Müslümanları fırka fırka parçaladı? Aynı imanı terennü Müslüman böyle perişan mı olmalıydı? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam bizi böyle görse bizi diye kabul eder mi? Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han mezarından başını kaldırıp Fatih'in bu torunlarını birbiriyle çekişirken, birbiriyle dövüşürken vallahi teker teker yüzümüze tükürmeye mecbur kalacaktır. Ne Müslümanlığı bu! Vatan gidiyor kardeşlerim. Vallahi diye yemin ediyorum Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Doğuyu batıdan, batıyı doğudan ayırmak istiyorlar. Yabancı güçler, kafir Amerika, Moskof Rusya bütün dehşetiyle Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Yurdumuzu yuvamızı dağıtmak istiyorlar. Sizi mahvetmek istiyorlar. Müslümanlar hala partik avgası yapıyor. Fizip kavgası yapıyor. falancı filancı diye birbirini gebertmeye çalışıyor. Müslümanlar enayiler gibi kavga ediyorlar. Müminler aynı Allah'a iman edenler böyle mi olur? Aynı kitabı okuyanlar böyle mi olur? Aynı kıbleye dönenler böyle mi olur? Müslümanlar birbirini parçalar mı? Müslümanlar birbirini çekiştirir mi? Müslümanlar Yahudi'ye yev olur mu? Müslümanlar Moskoflara yev olur mu kardeşlerim? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Koskoca bir cehennem gibi kaynayan dünyada nereye gidiyorsunuz? Bir Müslümanın başına bir bela ve bir musibet geldiği zaman bütün Müslümanlar onun için ağlamadıkça o memleket vallahi Müslüman değildir. Mümin değildir o memleket. Siz ey müminler, ey vahdet, İpliğine bağlı tesbih taleleri gibi... ...Allah ve Resulüne gidenler... ...aynı neticeyi vermesi lazım iman... ...aynı bütünleşmeyi vermesi lazım iman... ...iman bizi bütünleştirmiyorsa... ...bizi kenetleştirmiyorsa... ...sımsıkı birbirimize sarılamıyorsa... ...henüz gerçekten iman etmiş olamayız... ...olamayız, olamayız. Kardeşlerim... ...Kuran'ın bin aynen şöyle sesleniyor... وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَبْشَلُوا وَتَذْهَبَ ر۪يحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَصَّابِر۪ينَ Ey müminler! Allah ve Resulüne itaat ediniz. Allah ve Resulünün emirlerini takip ediniz. Nefsinizi ve neslinizi Allah ve Resulüne uydurunuz. Evinizdeki gayri İslami gidişata son veriniz. Şeklinizi, şemailinizi Resulullah'a uydurunuz. Yolunuzu, yönünüzü Allah'a tam çeviriniz. Ve Avrupa'nın desisesine, Amerika'nın vesvesesine, bütün dünyadaki gayri İslami harekatın cereyanına kapılmayınız. Tek ve tek olarak Allah ve Resulüne mutlak manada itaat ediniz. Ve la çekişmeyiniz. Birbirinizin gırtlağına sarılmayınız diyor. Allahu Azimüşşan. Ve la tenazau. Çekişmeyiniz, çekişmeyiniz. Birbirinizin gırtlağını sıkmayınız. Birbirinizin canını sıkmayınız. Birbirinize engel olmayınız. Birbirinizi mutlak manada destekleyiniz. Ve fakat çekişmeyiniz, dövüşmeyiniz, sövüşmeyiniz ve sarılınız. Ne olur ya Rabbi çekişirsek... ...Allah'ımız haber veriyor... ...fetefşelu... ...korkaklaşırsınız... ...bir avuç anarşist... ...bütün memleketi korkutur... ...evinizden çıkamaz hale gelirsiniz... ...ayetin aynen manası budur... ...fetefşelu... ...korkaklaşırsınız... ...öblekleşirsiniz... ...birbirimizden korkan... ...birbirimizden çekinen... ...pis bir cemiyet haline gelirsiniz... ...ve tezheberi hukum... Rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz kesilir, arşı ı âlâdan üzerinize bir damla rahmet düşmez diyor Kur'an-ı Kerim. Evliyaullah'ın ruhaniyeti kesilir, Embiyanın ruhaniyeti kesilir. Katriyen şühedanın, evliyaullahın, Allah'ın yardımını vallahi göremezsiniz. Biraz sonra göreceksiniz, arş-ı âlâdan, semavattan yeryüzündeki müminlere... İman etrafında bütünleşen, çenetleşen, sımsıkı birbirine sarılan Müslümanlara göklerden nasıl rüzgar gibi, nasıl yıldırım gibi Allah'tan yardım geldiğini göreceksiniz. Allah. İşte böyle olursanız çekişmeyiniz ki, birbirinizi, birbirinizi parçalamayınız ki ve tezeberihukum rüzgarınız kesilir. Arş ile arzın arasındaki rahmet kesilir. Maneviyatınız bozulur, moraliniz çöker, yıkılırsınız, devletiniz, milletiniz harumar olur, Ruhlarınız çıkar, canlarınız çıkar diyor Kur'an-ı Kerim. Canınız çıkar. Vasbiru, inna Allahem <me> asabirin, sım sıkı sabrediniz. Allah yolundaki belalara meşakkatlere sabrı sebat ile karşı koyunuz. ve diliniz ki Allah sizlerle sabreden Müslümanlarla muhakkak beraber olacaktır. Şu ayeti terimeye bakın. Sanki şimdi nazil olmuş gibi taze ve hakikat ihtiva ediyor. Efendiler şimdi parçalanınca rahmet-i ilahiye kesiliyor. İnsanların birbirine olan merhameti şefkati kesilince Semavatın da merhameti kesiliyor. Semavatın da merhameti kesiliyor. Bu noktada size harikulade bir misal vermek istiyorum. Harikulade bir misal. Her zaman gözümüzün önünde duran canlı bir misali vermek suretiyle rahmet ilahiyenin nasıl kesildiğini göreceğiz. Kardeşlerim, hani yeryüzünün libası, elbisesi durumunda olan ormanları iyi biliyorsunuz. Orman. Yeryüzünün güzelliği, tazeliği ormanlarla meydana gelir. Ormanlar, ağaçlar ne güzel şeylerdir. Şimdi ormanlardan, orman bir cemiyettir biliyorsunuz. Bir topluluk haline gelmişlerdir. Orman demek zaten ağaçlar topluluğu demektir. Ağaçlar topluluğu, bir cemiyet haline geliyorlar. Topluluk. Yani orman demek ağaçların bütünleşmesi ağaçların bir araya gelmesi ağaçların tenetlenmesi, ağaçların adeta sarmaş dolaş kardeş olması demektir orman bakın şimdi misale misale bakınız kardeşlerim nasıl birbirine destek oluyor ormandaki ağaçlar nasıl birbirine merhamet ediyor nasıl birbirine sarılıyor ormandaki ağaçlar nasıl dayanışıyor nasıl birbirine yardımcı oluyor bakınız Yazın sıcak günlerde Allah aşkına teker teker dinlemenizi istirham ediyorum. Aziz kardeşlerim iyi günlerde değiliz. Bir doğum sancısı çekiyor memleket. Hatta bütün dünya bir doğum sancısı. Bir doğum sancısı çekiyor memleket. Yalvaralım, destek olalım, birlik olalım ve çalışalım. Siyasi çekişmelere uğramayalım. Siyasi partilerin hırsla yürüttükleri kavgalara katılmayalım ve gayret edelim ki doğum sancısı çeken memleketimizde İslam zuhur etsin, İslam meydana gelsin. Doğum sancısından sonra her doğum sancısından sonra bir çocuk dünyaya gelir. Uğraşalım ki İslam zuhura gelsin ve İslam muzaffer olsun kardeşlerim. Bakınız orman şimdi misallendiriyorum. Yazın sıcak günlerinde Ağustos'un sıcaklarını biliyorsunuz. Bugünlerde ormandaki ağaçlar... ...hepsi birbirinin dibine... ...hepsi birbirinin altına gölge yaparlar. Hepsi birbirinin dibine, köküne gölge yaparlar ağaçlar. Böylece ne olur? Köklerin kurumasına mani olurlar. Sıcakta ağaçların kökleri kurur kurur gider. Ormanda... Ağaçların kökleri kurumaz için... hepsi birden birbirinin köküne gölge olurlar. Birbirinin kökünü güneşin kurutmasına mani olurlar. Birbirine adeta şemsiye gibi, birbirine perde gibi, birbirine yelpaze gibi, birbirine perde gibi gölgelik yaparlar da ormanın kökleri, ağaçların kökleri katiyen kurumaz. Bugün Müslümanların kökünü kurutmaya çalışanlara karşı Müslümanlar birbirine kol ve kanat germezse orası mahvolur kardeşlerim. Orası mahvolur. Birbirimize kol ve kanat geleceğiz. Neme lazım demeyeceğiz. Neme lazım diyen Yahudilere lazımdır. Neme lazım diyen kafirlere lazımdır. Nelerini yerinde kullanmaya çalışıyorum. Ve davamı olsa ispata hazırım. Benim şu konuştuğum mevzuları, meseleleri, ayetleri, hadisleri... ...nereye götürürlerse götürsünler. Hangi mahkemeye çıkartırlarsa çıkarsınlar Elime Kur'an-ı Azimüşşan'ı alarak... ...davamı isbaata hazırım. <Gülüyor> Kimse daha olamaz buraya? Benim elimde Kur'an var. Benim vaaz kaynağı Kur'an. Ben batıldan bahsetmiyorum. Ben felsebeden bahsetmiyorum en haber merkezlerinden bahsetmiyorum. Benim haber merkezim vahiy-i ilahiye dayanan Kur'an-ı Müdün Muhammed Mustafa'dır. Başka kaynak tanımıyorum. Bizim vazlarımızı kim dinlerse dinlesin. Her zaman söylüyorum. Müslümanların bir altı teşkilatı yoktur. Müslümanların yerin altında örgütleri yoktur. Bütün sivil ve askeri emniyet kuvvetlerine hepimiz destek halindeyiz. Müslümanlar anarşiyi sevmezler. Müslümanlar katkileyen anarşist olamazlar. Müslümanlar ve memleketine bağlıdır ve saygılıdır. Müslümandan korkanlar evvela kendisinden korkuyor demektir. Onun için Müslümanların gizli bir teşkilatı yok. Her şeyiyle Müslümanlar meydanda işte görüyorsunuz. Şurada vazu nasihat ediyoruz. Kim gelip dinlerse dinlesin. Her şeyimiz gün gibi açıktadır. Ve her zaman dediğim gibi size de tekrar söyleyeyim. Müslümanların bir tek cemiyeti vardır. Müslümanların tek bir cemiyetleri vardır. O da Müslümanların bir araya geldikleri İslam cemiyetidir. İslam cemiyetinden başka cemiyetiniz yok bizim. İslam cemiyeti. Peki bu cemiyetin nizamnamesi tüzüğü var mı hocam? İslam cemiyetinin tüzüğü, tüzük tüzük, hani cami yaptırma dernekleri falan, dernek falan, cemiyet hepsinin tüzüğü olur ya nizamnamesi. İslam cemiyetinin tüzüğü, kanunun nizamnamesi var mı hocam? İslam cemiyetinin nizamnamesi Kur'an-ı Kerim'dir işte. Tüzüğümüz budur bizim, İslam cemiyeti bu. Peki İslam cemiyetinin genel merkezi nerede hocam? İslam cemiyetinin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'de Kâbetullah'tır kardeşlerim. Genel merkezimiz. İslam Cemiyeti'nin genel başkanı var mı hocam? İslam Cemiyeti'nin genel başkanı Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü vesselam. Genel başkanımız Muhammed Mustafa dedim Başka bir başkan kabul etmiyoruz biz. Hiç başka bir başkan kabul etmiyoruz. Bizim meydanda her şeyimiz. Peki İslam Cemiyeti'nin toplantıları olur mu hocam? Evet. Günde beş defa. Günde beş defa Müslümanlar İslam cemiyetinde camilerde toplanırlar. Günde beş defa toplantımız var bizim. Ve mutlaka bu İslam cemiyetine üye olanlar kimlerdir hocam? Yeryüzündeki bütün Müslümanlardır. İslam cemiyetine üye olanlar bu cemiyete aidat öderler mi hocam? Evet senede bir defa zekat ve sayısız defa kadar öderler. İslam cemiyeti bu. Bizim başka bir cemiyetimiz yok. Askeri ve sivil erkan bizden şüpheleniyorlarsa alemen yiçer ediyorum işte. Cemiyetimiz meydanlandırız. Aziz kardeşlerim konuştuklarımızı ispat etmedikçe ben kürsüye çıkmanı bir kelime söylemem. Onun için bantlarımız, konuşmalarımız, varzu nasihatlarımız nereye giderse gitsin meydandayız. Ve her an ispat etmeye hazırız Allah'ın Allah lütfuyla. Ama sizin meme lazım dememeniz lazım. Sizin sahip olmanız lazım. Sizin sahiplik etmeniz lazım. Ve camiden çıktıktan sonra köşeyi dönüp kaybolmamanız lazım. Eğer bu davaya sahip olmayacaksanız, eğer İslam'a, İslam'ı anlatan insanlara sahip olmayacaksanız, Allah'ın evine katil gelmeyiniz kardeşlerim. Hiç dokunmayınız. Sahip olacaksanız gelin. Bir lokantaya orada yemek yiyecekseniz girin. Bir hamama yıkanacaksanız girin. Bir camide, camideki davaya sahip olacaksanız gelin. Yoksa gelmeyin. Ciddi olalım, samimi olalım. Siyasi çekişmeleri, siyasi partilerin memlekete verdiği zararı hepiniz görüyor, acı acı hissediyorsunuz. Yahudiler muvaffak olmuşlar. Müslümanları param parça etmişlerdir. Aziz kardeşlerim ormandan misal veriyordum. Unutmayalım. Yazın sıcak günlerinde her bir ağaç bir birinin köküne gölgelik yapıyorlar. Ağaçların kökleri kurumuyor. Desteklemeyi görüyor musunuz? Güneşin hararetine karşı her ağaç öbürünün köküne gölge oluyor, kurutmuyor. Şiddetli rüzgar estiği zaman bakın Allah aşkına şiddetli bir rüzgar estiği zaman ormandaki ağaçlar birbirine sırtını dayıyor birbirine destek oluyor ağaçlardan bir tanesi bile kırılmıyor destek oluyorlar bugün kızıl rüzgarlar esiyor komünist rüzgarlar esiyor birbirinize destek olmayacak mısınız hep böyle kırıp getirecekler mi hep böyle parçalayacaklar mı Müslüman memleketimizi paramparça mı edecekler destek olmayacak mısınız Ormandaki ağaçlar... ...ormandaki ağaçlar... ...şiddetli rüzgarlara karşı... ...birbirine sırtını dayıyor da... ...hiçbir ağaç kırılmıyor. Ne ibret... ...ne hikmet kardeşlerim. Bakın bir hikmet daha. Şayet... ...ormanı... ...ormanı sel suları basarsa... ...sel suları... ...bir sel geldi... ...ormanı bastı. Bakın harikulade hadiseye. Sel suları ormanı basarsa... Her bir ağaç gelen suları, sel sularını kendi payına düştüğü kadar bölüyor, bölüyor... ...ve dönülen sular gücünü kaybediyor ve hiçbir ağacı yerinden söküp atamıyor. Sel sularını nasıl, nasıl hallediyor görüyor musunuz? Sel suları ormanı basmaya geldiği zaman her ağaç kendi hissesine düştüğü kadar suyu yutuyor... yutuyor o sel suyunu parçalıyor, kuvvetini bölüyor ve hiçbir ağacı köpünden söktürmüyor. Müdafaa ediyor. Müslümanlar böyle olması lazım. Müslümanlar ibret alması lazım. Müslümanlar örnek olması lazım. Müslümanlar davaya sahip olması lazım. Bunun tam tersine kırda, kır, öyle ağaçsız, yeşilliksiz bir yerde tek bir ağaç görüyorsunuz ki yaşayamıyor. Tek ağaç, kurumak gibi, yapraklarının dökülmesi gibi her türlü afete maruz kalıyor. Tek başına kalmış, böyle aralıklı, parçalamış ağaçlar çabucak kuruyor, ateşte yanacak odun haline geliyor. Orman böyle bir akıbete uğramıyor. Çünkü birbirini destekliyor, birbirine mutlak manada yardımcı oluyor. Efendiler, bir ibret daha ortaya koyacağım Allah aşkına samimi olarak dinleyelim ve birbirimize destek olalım. Hele bu eğer bizi duanızdan mahrum ederseniz eğer bizi desteğinizden mahrum ederseniz mahşer günü Muhammed'e hübürü bir şekva edelim, bir dava edelim. Dualarınızla niyazlarınıza ortak edeceksiniz. El birliğiyle ormandaki ağaçlar gibi sırt sırta vermek suretiyle İslam'ı zafere götüreceğiz inşallah. Allah Allah. Sırt sırt sırt sırtılmak sertıyla. Bir örnek daha, bir misal daha vereceğim. Efendiler, bakınız, kuruyan bir ağacı, kuruyan bir ağacı kesiyorlar. Ormanda, böyle bir hadise çok az vukuha geliyor. Ama ormandan ayrı düşmüş bir ağaç kuruyor derhal, kuruyor mahvoluyor. Fırtınalar onu kurutuyor, sel suları kurutuyor. O ağacı kararetler, sıcaklar kurutup mahvediyor. Dayanışma olmadığı için tabi. O kuruyan ağacı kesiyorlar, baltaya sap yapıyorlar. Baltaya sap yapıyorlar, ondan sonra ormanı kesmeye başlıyorlar. Hani derler ya misalde, derler ya, bir balta ormanda ağaçları durmadan kesiyormuş. Allah aşkına bakınız, ormanda bir balta, zalim bir balta, Merhametsiz bir balta... ...durmadan ağaçları kesiyormuş. Ağaçlardan birisi... ...lisana gelmiş demişti, ...ey merhametsiz balta... ...ey zalim balta... ...niçin bizi kesiyorsun... ...niçin bizi doğruyorsun... ...hiç merhamet etmiyor musun... ...deyince balta da lisana gelmiş... ...demiş ki bana söyleme... ...bana söyleme... ...seni kesiyorum ama... ...beni çalıştıran... ...beni işleten... ''Beni senin göldene vuran, senin cinsinden olan benim sapımdır.'' demiş. ''Benim sapım senin cinsindendir.'' ''Ey ağaç, ben seni kesiyorsam, beni baltayı işleten, baltayı çalıştıran, benim sapım ağacın cinsinden, senin cinsindendir.'' demiş. Müslümanlar, Yahudiler öyle çalışıyor ki, Müslümanları parçalıyor, ''Sen falancısın.'' diyor. ''Sen filancısın'' diyor, ''Sen falan partidensin'' diyor, ''Sen filan partidensin'' diyor... ...Müslümanı o zalim baltanın sapı gibi kullanarak öbür Müslümanları parçalatıyorlar. İçimizden parçalanıyoruz. Müslüman, Müslümanı parçalıyor. Müslüman, Müslümanın aleyhinde çalışıyor. Müslüman, Müslümana çelme takıyor. Bu oyuna gelmemek lazım. Bu hileye uğramamak lazım. İbret almak lazım. Örnek almak lazım bak ormandan misal veriyorum. Efendiler, Rabbül Alemin buyurdu ki, وَلَا zahu, Çekişmeyin, dövüşmeyin, birbirinizin aleyhinde çalışmayın ki فَتَفْشَلُ korkaklaşırsınız. Birbirinizin desteği kalmaz, birbirinizin aleyhinde olursunuz da korkarsınız, korkaklaşırsınız. وَتَذْهَبَرِّ hüküm, Rüzgarınız maneviyatınız, kudret ve kuvvetiniz tesirir, millet ve memleketiniz harab olur, diyor Rabbül Alemin. Bunun bunun tek çaresi, tevhidi temin etmek ve bölünmekten, parçalanmaktan, adeta kafir olmak gibi haşa, korkmakla sakınmak lazımdır. Korkmakla sakınmakla. Lazım. Böyle olunca, Allah'ın musreti göklerden ve yerden mutlak nebahan edecektir. Bakınız, İslam tarihinden bir misal vereceğim. Allah yolunda bütünleşen, birleşen insanlara Rabbül Alemin nasıl yardım ediyor? İslam tarihinden misal arz ediyorum. Efendiler, Bedir Harbi'ni biliyorsunuz. Bedir Harbi'ni. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin başkumandan olarak bulunduğu mukaddes İslam muharebelerinin ilki, ilk muharebe ve muharebesi. Burada bir hadise, bir vaka zuhur ediyor. Bakınız Rabbül Alemin müminlere nasıl yardım ediyor. Bunu ortaya koyup kendi tarihimizden lisan vereceğim. Bölünmemek, parçalanmamak şartıyla ama dikkat edeceğiz. Efendiler, Ebu Lehet biliyorsunuz kafirlerin çok büyüklerinden Allah'ım lanet ettiği İnsanlardan birisi de Kur'an-ı Kerim'de telhir edilen lanetlenen bir insan da öz ve öz peygamberimizin amcası Ebu Leheb kafiridir. Tebbet yeda ebi leheb ve tebbe ayetleriyle lanetlenen korkunç insan Ebu Leheb. Ebu Leheb Bedir harbine gidemedi. Bedir harbine katılmadı. Ebu Leheb yerine Hişam İbni Mughire'nin oğlu As'ı gönderdi. Araplarda bir usul vardı. Bir adam harbe katılamazsa yerine mutlaka birisini gönderiyordu. Ebu Leheb de kendi yerine kendi yerine Hişam bin Mugirenin oğlu As'ı göndermişti. Tamam. Nihayet harbin sonunda bütün müşrikler biliyorsunuz mağlup oldu, rezil oldular. Allah rasulünü ve müminleri zafer yad eyledi, muzaffer kıldı. Biliyorsunuz, uzatmayacağım. Nihayet savaştan Ebu Süfyan döndü. Mekke'ye geldi. Gelir gelmez Ebu Leheb çağırdı. Haber istiyor şimdi. Haber istiyor. Nasıl oldu muharebe? Ne, ne netice aldınız diye? Haber soruyor. Ebu Leheb çağırıyor. Yebine ahi. Ey yeğenim. Ey kardeşimin oğlu. Gel bakayım buraya. Ahbirni keyfekane emrun nas. Bana haber ver. Ahbirni. Bana haber ver. Bedir'de insanlar ne yaptı? Bedir'de Mekkeliler nasıl bir hal düştü? Nasıl sonuç aldınız? Bana haber ver diyor. Kale, şahit olan insan diyor ki, İslam tarihindeki sahne bu. Kale dedi ki, Vallahi, yemin ile başlıyor. Mühim hadiselerde, İslami kaynaklarda sık sık yemin edilmiştir. Yemin, mühim bir hadiseyi, Mühim bir hükmü, mühim bir ibreti, mühim bir hakikati söylerken yemin etsek Kur'an'ın metodudur. Kur'an surüdür. Vallahi diye başlıyor size. Mâ huve illâ en lekeynel kavme femenahnahum ekstâfenâ yaktülûnenâ keyfe sha'u ve ye'sirûnenâ keyfe sha'u. Diyor ki vallahi öyle bir muharebeye tutuştuk ki, öyle bir muharebeye tutuştuk ki, Lakin arjalan beydan min O bedir muharebesinde Müslümanlarla çarpışmaya girdiğimiz dakika öyle bir şey, öyle bir toplulukla, öyle askerlerle karşılaştık ki beyaz elbiseler altında göklerden yerlere kadar uzanan büyük bir orduyla karşılaştık yiyor. Min vel ve alar. Beyin esemai vel alar yel arasını dolduran beyaz elbiseli beyaz atlarla yağız atların üzerinde hiç tanımadığımız askerlerle karşı karşıya geldik onlar istediği gibi bizimle dönüştür hepimizi esir alıp imha ile gidiyorlar Melaike ordusu Allahu Teala'nın gönderdiği melek ordusu Ayş-ı Ar arza gönderdiği melek ordusu bizzat ifade ediyorlar Vallahi ma saliku şey'en ve la yekumu leha şey'un. Öyle askerler, yalnız atların üzerinde beyaz elbiseli öyle askerler geldi ki kimse onlara karşı koyamadı. Her şeyi ferman ettiler diyor. Allah. Bakın şimdi hadiseyi Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 125. ayeti derhal tespit ediyor. Kur'an'ı din. Bela. Evet ey Müslümanlar. İn kesberu ve tessaku ve yasukum min kavrihim haza yundidkum rabbukum fi 5000 min almalaikati musaddimin. Subhanallahil azim. Ey Müslümanlar, ey kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed, size Allah şöyle sesleniyor. Evet, Allah yolundaki zorluklara ve zahmetlere sabırla mukabele ederseniz Sırtınızı dönüp kaçmazsanız... parçalanmaz ve bölünmezseniz, vate tekva mertebesini muhafaza ederseniz, Allah'ın hakkından sakınırsanız. Veya tukumin türin, hiç bulmadığınız yerde Allah size gönderir, haza Allah imdadınıza koşar ve bütün mevlânınız bir kamseti minel işaretli. Nişanlı nişanlı göklerden yeryüzüne Allah sayısız melekler göndererek sizin imdadınıza vallahi kavuşur diyor Kur'an-ı Kerim. Melek göndermek suretiyle imdadınıza kavuşur. Derhal sizin yardımınıza yetişir. Bütün kainatın tamamına şamil olan kudret-i ilahiyenin kıyamete kadar bunu göndermesi ve bu imdadı Müslümanlara arştan arza göndermesi daima mümkün olan daima müsait olan bir hadise yalnız bir ashabına hususi mahiyette gönderilmiş değil kıyamete kadar Allah yolunda cihad eden Allah yolunda bütünleşen Allah yolunda kenetleşen tetrikaya düşmeyen vahdet-i ilahiyede kaynaşan bütün müminlere arıştan arza Allah meleklerini gönderip mutlak yardım edecektir. Ayet-i bunu haber veriyor. Kardeşlerin bu İslam tarihinden verdiğimiz misali bir de Osmanlı tarihinden vereceğim. Allah aşkına yine can kulağıyla dinleyip de rüzgarımızın kesilmemesi için hüküm. diyor ya rüzgarınız kesilmesin rüzgar hızındaki kuvvetleriniz kesilmesin canınız çıkmasın, devletiniz milletiniz memleketiniz mahvolmasın ve İslam'ın soluğu kesilmesin dediği manayı Osmanlı ecdadımızın tarihinden yine bir sahneyle perçinlemeden geçmeyeceğim. Efendiler, deminki verdiğim misal ve ayet-i kerimedeki mana Bedir'de, Bedir cenginde savaşan, Allah yolunda bütünleşen müminlere hitap ediyordu. Şimdi arz edeceğim sahne bizim ecdadımıza Allahu Teala'nın gönderdiği imdadı ifade ediyor. Osmanlı ecdadımıza, Müslüman ecdadımıza, Mü Müslüman atalarımıza Allahu Teala'nın gönderdiği müthiş imdadı ve yardımı ifade ediyor. Efendiler, Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz çok milletlerle savaşmışlardır. Fakat Osmanlı tarihini açın, okuyun. Göreceksiniz ki Müslüman Türk milleti en fazla Moskoflarla, Ruslarla muharebe etmiştir. Tarih bunun şahididir. Moskof muharebeleri, Osmanlı Rus muharebeleri o kadar savaşmışız ki memleketimizi almak için, vatanımızı parçalamak için öyle bizimle muharebe etmiş ki Ruslar, Ruslarla yaptığımız savaşları topluyoruz, tam 53 sene devam etmiş oluyorlar. Bu kadar savaşmışlar bizimle. Osmanlı Rus muharebeleri, bütün tarih kitabı boydan boya bununla dolu. Açın okuyun. Bu sahnelerden birisini bir tarihçimizden aynen nakledeceğim. Bakınız. Allah aşkına. Bunlardan Osmanlıların Ruslarla yaptığı Kırım Harbi. Meşhur Kırım Buharebesi. Kırım Harbi'ndeki vuku'a gelen bir hadise. Müthiş bir hadise meydana geliyor. Yabancı gazetelerin de zat şahitlikleriyle aynen dünya tarihine de geçmiştir hadise. Naklediyorum şimdi. Tarihçi Ahmet Mithat Bey, meşhur tarihçi, Osmanlı tarihini yazan bir zat Ahmet Mithat Bey, vakayı, hadiseyi aynen şöyle ifade ediyor. Ruslar, Oltaniçe'de o gün 150 bin kişilik bir askerle 150 bin kişilik askerle Aflet Boğdan emaretlerine girdikleri vakit 25 bin kişilik bir orduyla Bükreş'e yürüyordu. Bükreş Romanya'nın baş şehri. Romanya, Romanya o, o zaman bizim bir köyümüz halindeydi biliyorsunuz. Serdar Ekrem Ömer Paşa. Serdar Ekrem baş komandan demek. Serdar Ekrem Ömer Paşa her taraftan hücuma kalkan. Rusları tutmaya çalışıyordu. Fakat cephenin en zayıf noktası Olkaniçe noktasıydı. Orada 3000 bin kişilik zayıf bir Türk birliği bulunmaktaydı. Onlar da iki veya üçü geçmeyen bir bataryaya sahipti. Düşman ordusu ilk defa bu zayıf noktayı ezmek, boğmak istemişti. Takip ediniz. Buraya 10 misli bir kuvvetle Ruslar hücuma geçti. Bu harbi civar tepelerden seyretmek için Eflak Boldan ahalisi, hatta yabancı gazeteciler ve bütün ahali seyru temaşaya daldılar. Düşman sabahtan külliyetli bir top ateşiyle Türk askerinin yolunu tutmuş, seyircilerin de bu müthiş haller karşısında Türk askerlerinin nasıl mahvolacağını düşünerek gözleri gayri ihtiyarı yaşarmıştı. Müslüman Türk askerinin arkasında Tuna Nehri akıyordu. Tuna Nehri akıyordu. Geriye dönmek istimali de yoktu. Önünde cehennem gibi bir ateş püsküren toplar vardı. Bu toplar atışa bir başladı mı asla susmuyor top güllesi yağdırıyorlardı. Savaş bütün şiddetiyle başlamıştı. Top seslerinden adeta gökler parçalanıyor... Müslüman askerlerin üzerinde uçuşan gülle ve mermiler biraz ileride Tuna nehrine gömülüyorlardı. Muharebeye bakınız. Türk askerleri düşmanlarının kendilerinden sayı ve tecihizat bakımından ne kadar üstün olduklarını biliyorlardı. Fakat işin içinde dimli dimsiz mücadelesi vardı. Kimse İslam'ın haysiyetini feda ederek dimsiz düşmanlarına teslim olmak istemiyorlardı kolağasının müsaadesi üzerine ikişer rekat namaz kılan Müslüman Türk askerleri birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar. Ve içlerinde sağ kalanlar olursa yavrularına selam götürmesini söylediler. Şimdi son hücumlarını yapacaklardı. Çünkü Türk askerinin mühimmatı tamamen tükenmiş, iş kucak kucağa süngüye kalmıştı. Bir kara bulut gibi topların himayesinde ilerlemiş bulunan kafir Rus askerleri de artık ağır silahlarını susturmuş onlar da süngülerini satmışlardı yan taraftaki büyük dağların yüksek tepelerinde vaziyeti seyreden yabancı gazeteciler ve halk Müslüman Türk askerlerine acıyorlar bir avuç kuvvetin kaç dakika dayanacağını merakla hesap ediyorlardı o anda mütfiş bir hadise oldu bir elini semaya doğru kaldıran kolağıtı, şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeyler gösteriyordu. Gaziler, benim imanlı çocukların, bakınız Allah Celle Celaluhu bizlere imdat söndürüyor. <Gülüyor> semaya bakın, gökyüzüne bakın diye heyecanlı bir ses sahayı bir anda başlarını semaya çeviren muhatara altındaki Müslüman mücahitleri ne görsünler? Bölük bölük turna kanatlarını hatırlatan yeşil elbiseli melaike ordusu İslam askerlerine imdad için geliyordu. <Gülüyor> Ve bir ucuda Rus askerlerin tepesine bir kartay yüklenişi halinde düşüşmekteydi. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen asker... Bu Buhari'yi uzaklardan temaşa edenler, vaziyeti olduğu gibi gördüler, cümlesi de hadisenin tesiri altında, hayretler içinde kaldılar, dehşete düştüler. Birden bire o koca düşman askeri bozuldu, dağıldı, parçalandı ve arkasına düşen Müslüman askerleri ise mutlak zafer kazandı. Ortalık sükunete kavuştuktan sonra, Oltaniçe'de durumu seyretmiş olan halk ve gazetecilerin, Türk askerlerine ilk sualleri şu oldu. Yanınızda dövüşen yeşil elbiseli, nurani yüzlü babayiğit askerler kimlerdi? Şimdi onları aranızda göremiyoruz demişlerdi. Onlar hadiseyi olanca açıklığıyla ifade etmişler ve Allah'a şükür seylesine yapmışlardı. İşte aziz kardeşlerim rüzgarınız kesilmesin derken Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın Şühedaullah'ın salihlerin ümmeti Muhammed'e yardımının kesilmemesini istiyorsanız bütünleşiniz, çekişmeyiniz, dövüşmeyiniz. İman vahdet iktiza eder, vahdet-i kulut iktiza eder. Kalplerin bütünleşmesi müminleri zafere götürür, muvaffakiyete götürür. Aziz kardeşlerim ayeti kerimeyi bir kere daha okuyup herçinliyorum ve mevzuya Allah nasip ederse gelecek hafta bütün samimiyetimizle tekrar devam edeceğiz. Wa yaqinullah wa rasuluhu, walla tana'zu, satabshlu, wa tazhabri hukum, wa sabiru, inna Allaha sabirin. Ey müminler, nerede olursanız olun Allah ve Rasulüne bağlı kalın. Birbirinizle çekişmeyin, dövüşmeyin. Zira korkak olursunuz öbrek olursunuz, neme lazımcı olursunuz, rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz mahvolur. Allah yolunda sabredin, bilin ki Allah mutlak sizinle beraberdir. Ya Rabbi günahlarımızı at eyle, Ya Rabbi kusullarımızı mahveyle, Ya Rabbi lütfunla merhametinle, ümmeti Muhammed'i tevhid ile. Ya Rabbi içimizde ve dışımızda yurdumuzu, yuvamızı parçalamak isteyen düşmanlar var, Dışarıda ve içeride çatir, düşman unsurları var. Bunları kahar ismi şerifinle, kahreyle ya Rabbi. <gülüyor> Ecdadımızın kanlarıyla yoğrulan topraklarımızı... ...ulubatlı Hasan'ın sinesinden dökülen kanlarla yoğrulan topraklarımızı... ...man eline terk etme ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan... Her çeşit bölünmelerden, siyasi çekişmelerden, tefrikalardan, falancılıktan, filancılıktan, ümmeti Muhammed'i muhafır eyle ya Rabbim. El aşık amin diyen kardeşlerimi, kelime-i şehadet ki buyurunuz, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü bu iman ile huzuruna kabul eyle ya Rabbim. Bu güzel günde, sıkıntılı günlerde, uzaktan yakından kadın erkek toplaşarak şu mukaddes kubbenin altında toplanan kardeşlerini şefaat Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi buradan mahrum çıkarma. Ya Rabbi düşmanlara bizi mahkum ve mağlub eyleme. Hayır. Ya Rabbi nefsimize ve neslimize hakim eyle. Hayır. Ya Rabbi Resul-i Zişan'ının karşısında bizi mahkum eyleme. Hayır. Ya Rabbi melekler ordusuyla yardım ettiğin ecdadımıza bizi layık eyle. Hayır. Ya Rabbi bizi birbirimize düşürme. Hayır. Ya Rabbi Yahudilerin hilesine kaptırma. Hayır. Ya Rabbi bizi de doğru yoldan saptırma. Hayır. Ya Rabbi yol ve yönümüzü şaşırtma. Hayır. Ya Rabbi düşmanlarımızın Anı tepemizde gezdirme. Amin. Ya Rabbi bizi canımızdan bezdirme. Amin. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimi nar-ı cahiminden amin. Amin. amin ya erhamen rahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.